Eskiden köşedeyken, araba çalarken Eskiden rutubetten, nefessiz kalırken Eskiden para yokken, market soyarken Şimdi çantam dolu vana, hazırleşmeler tamam Artık işler legal, artık işler legal Artık işler legal, artık işler legal Perkim artar kat kat, Forstayım baksan Bok magazin artık işler legal Artık işler legal, artık işler legal İşler legal, artık işler legal Berkim artar katkan, Forstayım baksan Bakma gazim baksan, artık işler legal İki yüz bin dolar boynumda bak Parlar sakar sike kadar Umrumda mı olacak sandın alım imişim değil be Daha nere varcak bu olay Tüm sat neresi bak ayak Üstümde fenleşiyor Anlamsız gelirler tüm bu dünya Rolex'im aldım içim masal pus gibi Hak ettim bu tabiki yok ki hiç vakit Sıfırdan yüzeye işte, çıkıştığım biz yok ki kids panik Geçen sene kaşı bekle gece seni. Bu yıl altında boş Gucci benim Kıskançlıktan aklını yer bitirir geri Aklı almaz konuşur boş boş kültürsüz eri Getirdiğim bu sen, bu bana sakma dedi. Hey, hey. bizi duyan tüm rapçiler geçirdi. efriz oh, hey. eskiden köşedeyken, uh, araba çalarken jump, eskiden hutubetten hey. uh, nefessiz kalırken uh, eskiden para yokken uh, market soyarken uh, şimdi çantam doldu ona uh, sözleşmeler tamam, uh, artık işler leker uh, artık işler leker uh, artık İşler legal, artık işler lan leke alt türkiş lan leke belki mata carca force tell you back bak side but my cousin back side alt türkiş artık işler alt Önceden düşünürdüm Maalesef çıkışım var mı diye çözümüm Aracı hızla gitmemiz gerek Bir an önce buradan tipi süzdüm O gelene kadar Fit başak. varsak pedala yasla İç özüm. lazım hep bize yok aç kalacak Yok eve bakacak giremem tekrar Hayır hayır olmaz asla Zorlarım şansımı bu riski alacağım Hayır hayır olmaz asla Yolumdan şaşmamdan ne olursa olacak Para para dolu çantalar duşa var Hepsiyle sürtüğüm bakla Eskiden akardı tavan Üstüne damat zorluyup yapma Farelerle yapma up olmayı İyi ki de öğrendik piyasa kaypar Parasız kalmaz İnsana çok şey öğretiyor yok öyle tatmak İstersin almak, istersin kaçmak zorunlardan ama olmaz Ay. Gölgen bile karanlığı deken üzgünüm ama hiç durmaz Dar, Hepsi dar, Bunlar dar, Her şey doğru Ay. Doğru İşler neyga Artık yollu Buldum yollu Eskiden köşedeyken Araba çalarken Eskiden rutubetten Nefessiz kalırken Eskiden para yokken Herkes soyarken, şimdi çantam dolu var. Sözleşmeler tamam, artık işler legal. Artık işler legal. Artık işler legal. Artık işler legal. Verki martal kat postlayın baksan, bak bagazın baksan. Artık işler legal. Artık işler legal. Artık işler legal. Artık işler legal. Artık işler legal. Verki martal katkat, postlayın baksan, baksan. It's like a guy